Veliler Resul-i Ekrem'in ahlakıyla ahlaklığındığı için tam bir şefkat ve merhamet. Halkı kurtarmak için cehennem ateşinden kendini feda ederler. Hatta Seyyid-i Sıddık duasında böyle yapıyor. Ya Rab biliyor beni cehenneme at benimle cehennemi doldur orada başka bir ümmet-i Muhammed'den yanacak kimseye yer kalmasın diyor. Evliyalar böyle dediler yani. Velik olduğun bir adam tam bir merhamettir, şefkattır. Resul-i Ekrem'in rahmet sıfatına bürünmüştür.